Tehlikeli Oyun. Yazan: Malcolm Greer. Çeviren ve radyoya uygulayan: Füsun Çeliker. Yöneten: Asuman Korat. Efekt: Erturul İmer. Oynayan sanatçılar: White: Cihan Ünal. Sally: Tomris Ozalp. Hikmen: Zafer Ergin. Hemşire: Nurşen Girgin Koç. Mrs. Pen: Nihal Türkmen. Komser Coşkun Kara. Konik: Sadrettin Kılıç.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 Salona inip birer kahve içelim mi ne dersiniz Hı, İçelim eh, Kayak yapıyor musunuz eh, Biraz Düşmediğim zaman iyi kayıyorum diyebilirim <gülüyor> Ben de öyle Anneniz babanızla birlikte mi geldiniz Hayır onları bir trafik kazasında kaybettim Yalnızım <gülüyor> Çok üzüldüm Dört yıl oluyor Hem çalışıyorum hem okuyorum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 Belki ailenizde Hayır Bir işim var benim Tehlikeli bir işim Anlamadım Tehlikeli bir iş dedim Yoksa gang ister misiniz ha, Hayır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 Sizde biraz fazla şakacısınız Öyleyimdir e, Niye sizi daha önce görmedim Bir aydır buradayım Ben yeni geldim de ondan görmediniz Ve Ancak bir hafta kalabileceğim Niçin çok az Bakın bakın Şu kapıdan giren yaşlı bey Sir Hickman değil mi Evet Ta kendisi tanıyor musunuz ha, Tanıyorum tanıyorum ya Çocukluğumda beni dizine alır hoplatırdı Çok zengindir çok severim kendisini. Bir dakika gidip konuşsak. E, Tabi isterseniz masamıza da davet edebiliriz. Teşekkür ederim. Şey, ee, Sörigme, ne güzel bir tesadüf. Beni tanıdınız mı? Salim ben. Gloria ve Peter Campbell'in kızı. Sörigme. Özür dilerim. Tanıyamadım. Ha, nasıl olur ama? Özür dilerim kızım yaşlılıktan olacak. Çok severdiniz beni bir düşünün Rica ederim mis. Sir yorulmaması gerekli Aa, Siz ne karışıyorsunuz Özel hemşiresiyim her şeyinden sorumluyum Hastalandığı ve kriz geçirdiği zaman Sıkıntıyı siz değil ben çekeceğim kızım Çok Çok kapatsınız <gülüyor> Olabilir yeah. Sör Hikmen, Bir şey söyleyin ona Beni tanımamanıza imkan yok Çok severdiniz beni Aa, Çok yorgunum Görüyorsunuz tanımıyor işte Lütfen bizi rahat bırakır mısınız Sizin gibi pek çok genç kız Sir Hikmen'in parasından yararlanmak için Akraba olduklarını bile iddia ettiler Onlardan biri olabilirsiniz Ama hakaret ediyorsunuz bana Öyleyse kızım yapacağınız tek şey var Pekala Gidiyorum Allah'a emanet Sizden hoşlandım tatlı kız Yine görüşelim Hatırlamaya çalışacağım Merak etmeyin <gülüyor> ne oldu? Pek üzgün görünüyorsunuz. <gülüyor> Beni tanımadı. Üstelik hemşire de <gülüyor> duydum, bana. Duydum, duydum. Ama aldırmayın canım. Sön Hikmen bunak ihtiyarım biri. Zaman zaman aklı başına geliyor, zaman zaman da uçuyor. <gülüyor> eski günleri hatırlıyorum da. Bırakın eski günleri şimdi. Var mısınız? Çıkıp çamlıkta dolaşalım. Ama hava karardı. Ne olur? Siz romantik bir genç kızsınız. Ama ben sizden korkuyorum. <gülüyor>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 başlamış. Görüyor musun? biraz. Eh, dur. Şu atkımı saralım boynuna. Gel. Hmm, ama siz üşüyeceksiniz Üşümem. Bana adımla seslenmek, sen demek o kadar zor mu geliyor? Yo, hayır. Öyleyse. Vay ah. Paris'e dönüşümde arkadaşlarıma anlatacak ne güzel şeylerim olacak. Onlara benden mi söz edeceksin? Elbette. Yoksa bir sakıncası mı ee, var mı? Yok, neden olsun?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 Ellerimi şu incecik, şu güzel boğazına dolar ve bir güzel sıkarım. <gülüyor> ben, ben otele dönüyorum. <gülüyor> Aman Sally seni korkutmak ne kadar kolay. Benimle arkadaşlık etmek istiyorsan ya. Peki, peki, peki, söz bir daha yapmam oldu mu? Oldu. Ah, gel şu tepeye kadar çıkalım. Ama epey uzaklaştık otelde. Yoruldun mu? Yorulmadım yalnız. Yoksa hala korktuğunu mu söyleyeceksin? Yok hayır.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 Sonra şu sesi dinle Bayağı da hızlı geliyor Kar tutmasını kayaklarını yere çarparak gideriyor İyi bir kayakçı olmalı Hayret doğrusu Allah aşkına White. Gidelim otel'e Durmayalım burada Üşüdüm. Bir dakika Selin çok rica ederim of, Gerçekten hayalin geniş senin Bak bak geliyor gördün mü Evet Bize doğru geliyor Gidelim korkuyorum Kadın bu. Oh, Misbel. Siz miydiniz? Haydi. Haydi. Ne oldu? Neniz var? Hiç hiçbir şey yok. Bu küçük hanım kim? E ee, arkadaşım Sally. Miss Misbel. Daha önce hiç görmemiştim yanında. Bugün tanıştık. Bugün tanıştınız ve daha da gezmeye çıktınız. Hiç korkmadınız mı kızım?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 de. Seni bir dakika bekle beni. Şimdi gelesin. Hayır hayır gitme korkuyorum. Kayak kayan birine koşarak yetişemezsin hem. Burası düz hızlı gidemez. Sakın ayrılayım oh. deme buradan. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Aman tanrım. Ne bu benim başıma gelen? Of oh. kızsız Ali, ne olacak? Tanımadığın adam biriyle kim dedi sana daha çık diye? Oh. Oh. Şu görünen ışıklar otelin mi acaba? Hadisem mi? Ama ya kaybolursam? Ay, ay, ay. En iyisi beklemek. Eğer bana bir küdülük etmek isteseydi tepedeyken yapardı. Salih, Salih. Salih. Ne oluyor? İnsan durunca da üşüyor. <Gülüyor> Üşüyorum. Üşüyorum ona. Oh. Bayt. Mart ah, Mart Ne oldu Korkma geliyorum Ne var birisi mi geldi Hayır ama korktum işte Bilmediğin tanımadığın bir dağ başında Tek başıma kalma koş mu sanıyorsun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 Şöyle dur bakayım Üstünü silkeleyelim Kardan adama dönmüşsün <gülüyor> Senin de benden farkın yok <gülüyor> ama Aa, Saçlarının içine kadar kar dolmuş Saçların beyazlandığı <gülüyor> zaman da güzel olacaksın Seri Yaşlanmaktan hiç korkun <gülüyor> olmasın Sana da yakışıyor Dur ben de senin karlarını silkeleyeyim Elin kanıyor ee, Acıyor da Mis bele yetişeyim derken yuvarlanıyordum Çam ağacına tutunayım dedim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 Bunun için de her türlü fedakarlığa katlanabilirim. Mesela nasıl bir fedakarlık ee, e, bu konuyu yalnız görürsek, yalnız kendi görüşürüz Bay <gülüyor> soracaklarınız bittiyse biz gidebilir miyiz? Gidebilirsiniz. Gerekirse yine çağırırım. Güle güle. Ali. Allahsız Bay Komiser? Güle güle. İşe bak Sally komiser sanki benden şüphelendi Bell'i niçin öldüreyim ben Boş ver. polisler herkesten şüphelenirler Böyle daha kolay oluyor suçluyu bulmak herhalde Bir saat önce Miss Bell'i gördüm biliyor musun Anlamadım Morkta Kimseye görünmeden usulca girip bakıverdim Bir bir ölüye baktın Evet cinayet izi aradım Nasıl bakabildim Merak etmiştim bir dağ otelinde Morg'un ne işi var Allah aşkına? Söz gelişi Morg. Otelin temelinden on metre aşağıda buzhane gibi bir yer. Dik merdivenlerle iniliyor. Korkunç bir yer. Bir şey bulabildin mi bari? Hayır. Yalnız giyimi dikkatimi çekti. Hı. Gece fark etmemiştim. Kaza incecikti. Pantolonu da. Otelin içindeymiş gibi. Yani? Yani ani bir kararla fırlamış dışarıya. Bir şeyden ürkmüş. Ha.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 ...o Allah'ın gazabı hemşireyi kandırabilirsem... ...Sör Hikmen'in ne ilgisi var bununla? Bilmiyor musun? Bir de Hikmen'i iyi tanıdığını söylerdin... Elbette tanırım çocukluğumu bilir... Öyleyse Misbel'in bir zamanlar Sör Hikmen'le nişanlı olduğunu niye bilmiyorsun? Nişanlı mı? Ya sonra Sör Hikmen'i bırakıvermiş... ...ilk karşılaştıklarında ben salondaydım... ...Misbel geçenleri unutmuş gibi ona yaklaşmış... ...dostça merhaba demişti... ...Sör Hikmen tanımamazlıktan geldi...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 Bana Fransızcayı öğreten de odur... ...ana dili gibi bilir... ...şu hemşire olmasa ne yapar eder... ...ona kendimi hatırlatabilirdim... ...ne olur Bahat... ...konuşmaya fırsat bulabilirsen... ...benden de söz et... ...belki hatırlar... ...birisinin dostça şefikatine öyle ihtiyacın var ki... Ben varım ya Sally... ...beni hesaba katmıyorsun bakıyorum... ...ama yine de üzülme hatırlatmaya çalışırım... ...elimden ne gelirse yaparım... ...haydi teşekkür ederim... Hadi daha fazla koridorda durmayalım dikkati çekeceğiz...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 İyi günler efendim Sir Hickman'ı ziyarete geldim haber verebilir misiniz lütfen? <gülüyor> ziyarete mi geldiniz Sir Hickman'ın kimsiyle görüşmediğini sanırım çok iyi biliyorsunuz Kendileriyle randevu mu vardı? O hiç kimseye benden habersiz randevu vermez Hemşire hanım Sir Hickman'la ara sıra tatlı tatlı konuştuğumuzu biliyorsunuz Şimdi niye izin vermiyorsunuz o da benden hoşlanıyor güzel fıkralar anlatıp eğlendiriyorum kötü mü? Son günlerde kendini iyi hissetmiyor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 Bekliyor Günaydın Sir Hikmen ee, Nasılsınız bugün İyiyim Bana bir fıkra anlat bakalım ama komik Hı. olsun Hı. Sizi biraz yalnız bırakacağım İşim var yandaki odadayım Bir şey lazım olursa seslenin Hemen gelirim Peki hemşire hanım Öldürecek bir gün beni öldürecek Her yaptığım kabahat sussam kabahat konuşsam kabahat Bir dosta selam versem kabahat Vermesem kabahat Ne yapayım ben ha söylesene hı? Sizin iyiliğinizi sıhhatinizi düşünüyorum Yalan yalan Orada daha iyiydim Başım dinçti hiç olmazsa Nerede daha iyiydiniz Bana mı sesleriniz <gülüyor> e, Hayır hayır <gülüyor> Bana öyle gelmiş olacak Dinliyor bizi Size öyle geliyor Sir Hickman. Beni de öldürecekler Her gün bir takım şeyler yutturuyor bu kadın bana İlaç diyor ama biliyorum ben onun zehir olduğunu ya Sizin için öldürmek istesin? Sizi öldürmekle eline ne geçecek ki? Bilmem bilmem bilmem bilmem Benim bir yeğenim var Tanıyor musun onu? Ha? Hayır ya, Tanımıyorsun demek ki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 Hadi, hadi inelim Hasan, söylen. Hadi, hadi. He heyecanlanmayın, iniyoruz. Ha. Sakın kardeşimden söz ettiğimi hemşireye söyleme. Ha. Öldürür beni. Peki, söylerim. Söylemem, üzülmeyin. Ha.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 Ya afferseniz e, ha Bırakın beni. Kimsiniz siz? Bırakın, bırakın diyorum. Bırakın, ha! hay başım. O zaman az daha donmak üzereydin. Doktor yataktan kalkmamanı söyledi. Evet, hatırlıyorum. Niçin vardı bahçede? Bahçeye nasıl gittiğimi ben de bilmiyorum. Merdivenlerden iniyordum. O garsonu bulmalıyız Celey. Mutlaka katil o. Garson bulundu White. Senin yattığın yerden biraz ileride. Beyni patlamış olarak. Ne? Evet ölmüş adamcağız Ya peki Peki Sir Hickman. Kayıp Eva, hemşire küplere binmiştir şimdi Konuştum onunla Senin bir suçun olmadığını anlattım Huyudur diyor hep kaçarmış Garip bir şey bu Sir yakışmayan davranışlar Onu daha başka tanımıştım ben Belki de kaçırıldı Sally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 Herhalde Sörükmen de işlerine gelmeyen bir şeyleri biliyor olmalı. Otel yine birbirine girdi. Hemşire Hikmen'in yenine telgraf çekti. Adam atlayıp hemen geldi. Haralalı haral Sörükmen'i arıyorlar. Otel gazetecilerle polislerle dolu. Allah Allah. Ne kadar kısa zamanda oldu bunlar. White, 2 gündür kendini bilmeden yatıyorsun. Sörükmen'in yeğeni gazetecilerin ...havadisi gazetelerine yazmamaları için elinden geleni ardına koymuyor.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 Odasına götürdü hemşireyle başındalar Yok oh, yo yo, doktor hariç Kimseyle görüştürmüyorlar Ne biçim iş bu eh, Ben de anlayamadım Otelimin adı kirlendi mahvoldum Böyle düşünmeyin Mr. Connie Nasıl düşünmem polis az önce beni suçluyordu Kendi derdim kendime yeterken Az daha bir de katil damgası yiyecektim Neyse bereket versin Miss Bell'in bulunan mektubu beni temize çıkardı Hangi mektup Yeğenine bir mektup yazıp artık hatıralarının onun için bir önemi kalmadığını Ölümün her şeyi silip süpürdüğünü Bu işte ilgilenmesini Ve satış işlemleriyle alacağı parayı ona bıraktığını Yalnız alacağı parayla iyi bir iş tutmasını vasiyet eden bir mektup Noter vasıtasıyla göndermiş Yani? Yanisi şu Misbel intihar etmiş ha, Hayır hayır olamaz Çok rica ederim işleri karıştırma Size bir şey söylediğim yok Mr. Conning İyi günler İyi, i̇yi günler, günler Mr. Mr. Conning Silly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 Ne istiyorsun? Sadece hatırlamanızı. Hayır. Hayır, anlıyorum. İstediğim başka bir şey senin. Belki de para ha? yüzden para istediğim yok söyleyeyim. Öyleyse benim. ne istiyorsun? Beni hatırlamanızı. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. <gülüyor> Ay, ne olasın, sinirlenmeyin. sinirlenmeyin. <gülüyor> kalbim. Hayır, kalbim. <gülüyor> kalbim. Beyimle spor da yapardınız. O zaman iyi ve sağlıklıydiniz. Ne oldu size böyle? <gülüyor>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 Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, Dormez-vous. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? Hatırladınız mı? Bunu sık sık söylerdiniz. Aramızda şifre gibiydi. Sen ne öğrenmek istiyorsun benden? Hadi Sörekmen. Bu şarkıyı söylesenize bana. Öylesine ihtiyacım var ki. <gülüyor> Söylemeyeceğim. Ricam ufak bir açıkta öldürecekler beni. ha? <gülüyor> Ama konuşmalarımızın söylediklerinizle yakın uzak bir ilgisi yok. Ki. Var. Ha. İzah edin. Mecbur değilim. O şarkıyı söyleyin diyorum size öğretmen. Hayır hayır hayır hayır hayır. <gülüyor> Anladım. Fransızca bilmiyorsunuz değil mi? Siz Sir Hikman değilsiniz. Aa, sen Kurnaz bir tilkisin. Dişi tilki. <gülüyor> <gülüyor> Elimden kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun bak. Bak burada kimse yok. Sen mi ben?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 Ay, güzel duracak, çok güzel. Herkes kaza Anladım, anladım. Zenci de mis, beri de garson da öldürdün siz öldürdünüz. Sadece garsonu öldürdüm. İşime burnunu sokmuştum. O senin sevgilini de öldürecektim ama kıyamadım. Bana güzel fıkralar anlatıyordu. Ama seni öldüreceğim. Çünkü yılansın Seni öldürmezsem sonra onlar beni öldürür. ya Yaklaşmayın diyorum. Yaklaşmayın. İla! Ya. İla! Ya. Ya. Ya. Ya. Sally. Sally. sevgilim aç artık gözünü. Vay.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 Evlenme teklifimi şömineye mi yoksa duvarlara mı söyleyeceğim? <gülüyor> Hadi söyle. Sahiden istiyor musun bunu? Şu pencereden dışarıda yağan karlara bak. Her biri sahiden, sahiden, sahiden mi? Hayır, hayır yanılıyorsun. <gülüyor> Onların her biri evet, evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sayın dinleyiciler, Füsun Çeliker'in... ...Malcolm Geir'in bir eserinden çevirerek... ...radyoya uyguladığı Tehlikeli Oyun adlı eseri dinlediniz.